Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabatepe Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün iki stüdyo konuğumuz var ama onlara dönmeden önce... Bu bölümün destekçisi Erem Örse bir kez de biz teşekkür ediyoruz bölüme olan katkıları için. Programın ve derneğimizi yakından takip edenlerin yabancı olmadığı bir konuda bugün iki konuğumuz var. Buğday Derneği ve Bilgi Üniversitesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Ekolojik Sosyal Girişimcilik Yaz Okulu'nun 5.sini bu sene tamamladık. 8-14 Ağustos tarihleri arasında Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Ve Türkiye'de Sivil Toplum Üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olarak 5 senedir devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde derneğimizin başkanı Güneşin Aydınür ile bunu konuşmuştuk. Ya da Bilgi Üniversitesi'nden Alper Hoca ile bunu konuşmuştuk. Ama bu sefer... Farklı bir açıdan bakacağız çünkü e, nasıl desek böyle tam dumanı üstünde e, gel, e, iki konuk geldi şeyden e, geçtiğimiz haftaki programdan bize katılımcı olarak e, katılımcı yönünden bunu anlatacaklar. Billur Bahar Avcusu Bakar ve e, Emre Ünal bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dediğim gibi biz hep böyle işte program neydi, nereleri gezecektik, derste neler vardı diye hep konuştuk programı. Ama bu sefer biraz daha içeriden sizin deneyimlerinizle programı zenginleştirmek istedik. Hem belki ilk soruda kısaca kendinizi de tanıtarak başlayabilirsiniz. Benim aklıma şu geldi, yaz gününde Çamtepe'de kendinizi buldunuz. Buraya gelen yol nasıldı, dersten nasıl haberiniz oldu ve nasıl orada buldunuz kendinizi? Ben Buğday Derneği'nden e, öğrendim. Zaten takip ediyordum. Aha. Bir yıldan beri, geçen seneki programa katılamamıştım. Bir yıldan beri böyle sabırsızlıkla bekliyordum. E, merak ediyordum. Merakımla. Aha. Bu beşincisi gerçekleşiyor. Geçtiğimiz dönemlerde de hem radyo programında almıştık hem diğer sosyal medya kanallarında da duyurmuştuk. Evet. Söylemeyi unuttum başta hem üniversite öğrencilerine, bilgi üniversitesi öğrencilerine hem de dışarıdan katılımcılara açık bir programda. Siz dışarıdan katıldınız programa. Doğru. Emre ise üniversite içinden katıldı. Senin derste bulman kendini nasıl oldu? Evet ben dördüncü sınıf inşaat mühendisliği öğrencisiyim. Yaz okulu için alıyorum derse dersi. Aslında hiçbir fikrim yoktu ders katalonunda görmeden önce. Sadece bir tek bir arkadaşım geçen sene almıştı. Ben de dürüst olmam gerekiyor ki kredi doldurmak için aldım aslında. <gülüyor> Görüldüğü gibi çok farklı yollardan kendini <gülüyor> derste bulmak mümkün. Evet ve benim yani yaşam stilim diyeyim artık. Çamtepe'de bulunduğum bir haftanın tam zıttı bir konumdaydı. Ama Çamtepe'de geçirdiğim bir haftalık deneyimden sonra... Hayatında birçok şey değişti diyebilirim. Hı -hı. <gülüyor> ee, ben... Önce Çamtepe'yi konuşabiliriz aslında... ...çünkü e, 7 gün çok yoğun bir program vardı orada... Evet. Çamtepe'yi bilmeyen gelmemiş dinleyicilerimiz de olabilir tabi. Çanakkale'nin bu ilçesinde Kazdağ'ın eteklerinde kurulu bir yer. Ve hani şebekeden ayrı diyebileceğimiz bir yer. Evet. İşte su bağlantısı olsun enerji bağlantıları olsun kalacak imkanları olsun aslında şehirde yaşadığınızdan çok farklı bir deneyimde bir 7 gün geçirdiniz. Biraz oradaki düzeni anlatabilir misiniz? Nasıl bir 7 gün geçti? Çadırda kaldık. Çadırda ee... kaldık. Açık havada e, yaşadık. Sağlıklı beslen besinlerle beslendik. Hı hı. E, çok eğlenceliydi bizim için. İstanbul'a dönüşümüz çok zor oldu. <gülüyor> Genelde döndüğünüzde e, oradaki e, hayatı ve hızını, ritmini insan burada tekrar e, şehrin temposuna ayak uydurmakta zorlanabiliyor. Evet. E, burada alışmış olduğumuz bir sürü üründen uzakta bir yaşam şeklinde yaşadık. Evet. Kullandığımız e, şampuan kullanmadık mesela. Kullandığımız ürünlerden yemek, e, yeme şekline kadar işte enerjinin güneş enerjisini kullanıyorduk. Telefonlarımızı oradan şarj ediyorduk. Hı hı. E, bu tarz... Ee, aslında orada bir topluluk o, olma bilinci de e, oluşuyor. Ben de geçtiğimiz senelerde derste bulunma şansım e, olmuştu. Hani insan şehirde ister istemez biraz daha belki yalnız bir e, şekilde yaşarken orada o, kaç kişi vardı galiba 14 katılımcı olduğunu söylediniz. Bir de Çamtepe'de e, devamlı kalanlar var. Doğru. Neredeyse 20 kişilik bir toplulukla aslında bir hafta yaşamak bu bile başlı başına çok öğretici bir deneyim. D dönem dönem dışarıdan gelenler ve 20 kişinin çok üzerine çıktık 25 kişi falan 26 kişi olduk mu bilmiyorum uh -huh. da ee, böyle hani bizimle beraber e, gelip kalan eğitim verenler Onların hı hı. Hı hı. Onlarla beraber e, sayı arttı. Peki Emre enteresan bir şey söyledi. Benim hayat tarzımdan çok farklı dedi. Yani birkaç örnek vermek gerekirse... ...Çamtepe'de bir hafta boyunca... deneyimlediğin ama... E, ...hayatında hiç olmayan ya da olan... ...orada vazgeçtiğin şeyler neler oldu? Öncelikle... E, ...Çamtepe'yi ben bilinçlenmek olarak görüyorum. Hı hı. Yani, kaostan kurtulup... ...orada <gülüyor> farklı <gülüyor> bir... ...yaşam şekli sürüyorsun çünkü... Ben İstanbul'a döndükten sonra artık naylon poşet torba almıyorum mesela. <gülüyor> ee, onu olabildiğince az kullanmaya çalışıyorum. Çünkü doğaya ne kadar zarar verdiğini farkını orada vardım. Ee, ya da ne bileyim işte pet şişe kullanmıyorum. Matarayla dolaşıyorum. Yani biraz aslında çok böyle ütopya geliyor aslında ilk başta insana ama orada bir hafta boyunca kaldıktan sonra tamamen her şeyin farkında oluyorsun. Farkında oluyorsun. Senin ne kadar doğadan yediğinin aslında daha iyi şeyler yapabileceğinin dediğim gibi ben aslında hiç düşünmezdim yani çok zıttı her şey <gülüyor> çünkü öğrenciyim işte fast food diyorum sürekli başka bir şey yapıyorum sürekli tüketiyorum bir şeyleri ama Çamptepe'den sonra oradaki bir hafta çok fazla şey kattı diyebilirim ve mesela ilk gittiğim gün gidip geri dönemeyenler var demişlerdi Hı -hı. Tamamlayamayanlar anladım. Yok hayır gidip ha, orada, orada kalıyorlar. Kalıyorlar evet. Evet. <gülüyor> evet örnekler kalanlar da aslında evet. öyle dediğim gibi evet. şehire dönemiyor dönemeyenler var demişlerdi. Ben de hani açıkçası dönmek istemiştim yani dönerim falan demiştim ama şu an Mesela tekrar ziyaret etmek istiyorum. 30'unda yaz okulum bitiyor ve büyük ihtimal oraya gidip edeceğim <gülüyor> tekrar. Zaten ben zannetmiyorum ki sırf bir kere gitsin bir insan Çamtepe'ye. Bir sonraki senede ya da bir şekilde yolunu düşürüp tekrar gitmeye başlıyor insanlar. Benim hep bu ve benzer programlarda şöyle bir gözlemim oluyor. Bazen... Önce bir sorunlardan bahsedelim diyorlar işte iklim değişikliği kaynakların tükeniyor oluşuyor vesaire ve bu sene e, ondan bahsediyorduk dünyanın e, eşik aşım günü e, tam kurusun evet, e, yaz gibi. okuluna <gülüyor> denk geldi 8 Ağustos'ta e, 8 Ağustos'tan itibaren kaynaklar açısından cepten yemeye başladık aslında e, <gülüyor> baktığımızda Orada bir karamsarlığın içine düşmek aslında kolay olabiliyor. Ama ikiniz de karşımdasınız ve hiç öyle bir karamsar halde değilsiniz. Demek ki orada başka çözümler de görmek evet. mümkün olmuş değil mi? Evet. Ee, şimdi ilk önce neler, biz bireysel olarak neler yapabilirmişiz Hı -hı. onu gördük. Dediği gibi hani küçük çözümlerle aslında büyük adımlar atmaya başlıyor insan. Ee, önce kendi hayatında bir dönüşüme giriyor. Ondan sonra... Ee, orada biz şeyleri gördük. Ee, bizim e, yapmak isteyip de sürekli bahanelerle yapmadığımız şeyleri gerçekleştiren insanları... ...ne kadar kolay gerçekleştirilebileceğini Hı -hı. aslında... Ee, ...hep bizim e, hayalimiz olan şeylerin aslında yapılabilir şeyler olduğunu... E, ...ondan sonra küçük e, çözümlerle e, bunları yayarak fark Hı -hı. yaratabileceğimizi... ...mesela... E, Bütüncül tarım diye bir şey öğrendik. Hı hı. Ee, yani bir sürü şey öğrendik de bizi etkileyen şeylerden... İyi örnek difensive. olarak evet. gördüğünüz bir sürü uygulama oldu aslında. <gülüyor> evet, bir sürü uygulama oldu. Herkes farklı çözümler getiriyor. Biz böyle sürekli insanların tüketen varlıkları olduğunu, sürekli kaynakları tükettiğini, kirlettiğini, dünyayı yediğini falan düşünüyorduk ama... ...oradaki insanları, gezdiğimiz yerlerdeki, gördüğümüz insanları... Ee, buna karşı e, çözümler ürettiğini fark ettik ve bu çözümler bize e, umut taşıladı açıkçası Başka yani bir bazı hayat şeyleri mümkün diyorsunuz evet, aslında hep kullandığımız bir kuralı kesinlikle yani onarabiliriz aslında dünyayı e, ve e, Durumu tersine çevirebiliriz, akışı tersine çevirebiliriz. Hı hı. Bu umudu görmek aslında programın bence en büyük katkılarından biri. Dediğim evet. gibi yoksa sırf e, orada 7 gün boyunca işte şöyle kötü gidiyor, böyle kötü gidiyor e, diye bir program olsa e, <gülüyor> böyle döndüğünüzde umut dolu olmazdınız. Ama <gülüyor> oradaki iyi örnekleri zaten e, göstermek. E, ve bunları tabii ki çoğaltmak dersin adından da e, bildiğimiz gibi girişimcilik hep konuştuğumuz bir şey. Bunun e, zamanla üstüne bir de sosyal girişimcilik konusu geldi. Toplumda e, kötü giden konularda bir fayda yaratabilmek adına da girişimcilik. Ama ekolojik boyutu hep belki de geri planda kalmıştı. E, oradaki gezilerinizde herhalde ekolojik, sosyal girişimcilik ad olarak adlandırılabilecek yerlere gittiniz. Bunlardan evet. bazı örnekler vermek mümkün mü? Nereler vardı programın içinde gittiğiniz? Kızıltepe Permakültür vardı. Mesela Çiftliği orası vardı. farklı bir tarımın yapılabileceğini, evet. mümkün olduğunu gösteren bir yer. Aynen. Bütüncül tarımla beraber bir çalışma yapıyorlardı. Tepe Taş Mektep vardı. Atatepe Zeytinyağı Müzesi vardı mesela. Hı hı. Ondan sonra bir tohum dükkana gittik. Hızır Kamp'a gittik. Alternatif Turizm Alternatif turizmin aslında o da mümkün olduğunu gösteren bir evet. şey. Nusratlı Köyü'ne gittik mesela. Programın sonunda proje hazırlarken herkes bir şeyler sundu. Nusratlı Köyü'nden insanların etkilen, yani katılımcıların Nusratlı Köyü'ndeki durumdan etkilendiklerini hı hı. gördük. Daha çok etkilendiklerini. Başka aklıma gelen... Yani gezilerin dışında tabii derslerle ve daha çok oradaki yaşam pratikleriyle mesela pet şişe kullanmadığından bahsettim Çünkü hı hı. aslında orada onun belki mümkün olduğunu gördüğünden sonra herhalde burada öyle bir değişim oldu değil mi? Evet yani bir de e, atık, atık olarak baktığında ne kadar zarar verdiğini farkına vuruyorsun. Hı hı. Ve aslında senin çantana bir tane matara koyman çok da yer kaplayacak bir şey değil. Çok zor bir şey değil. Bunun farkındayım yani. Çünkü... Orada sadece ders olarak görmedik, her şeyi teoride görmedik. Yani pratikte dediği gibi baharında işte ziyaretlere gittik, çok fazla yer gördük, çok fazla kişiyle tanıştık. Böyle olunca sırt çantama bir tane matara koyup, o matarayı sürekli doldurup ne kadar kolay olduğunu farkına vardım. Yani. Aslında önce neden yapmadığını insan sorgulamaya başlıyor. Çünkü yine dışarıda konuşuyorduk, şehirdeyken... Tükettiğimiz yani tüketim ürünü olarak gördüğümüz şeylerin bir bize nasıl geldiğini görmüyoruz. Dolayısıyla evet. e, üretim süreçleri içerisinde enerji tüketimi olsun, çevreye salınan diğer atıklar olsun e, bunlarla ilgili bir farkındalık maalesef olmuyor. Ve daha sonra nereye gittiğini de görmüyoruz. Bu gıdayla ilgili aynı şey, i̇şte bahsettiğiniz temizlik malzemeleriyle ilgili aynı şey, pet şişe gibi gidip her gün aldığımız belki marketten bir şey çok basit gibi geliyor. Ama onun üretim süreci ve sonra o atığın ne olduğuyla ilgili farkındalık yaratıldıktan sonra çok farklı bir şekilde bakmaya başlıyorsunuz. Ya da belki fast food yeme alışkanlığı <gülüyor> bir şekilde yine sorgulanabilir oluyor. Ama sırf şehirde bu temponun içindeyken bunları fark etmek çok Kolay değil tabii evet, Küçük Hı. bir itirafla da bulunabilirim. Ee, döndükten sonra salı günü işte annemi arayıp anne ben nasıl yemek yapabilirim diye. <gülüyor> <gülüyor> evet herkesi memnun eden bir dönüşüm olmuş. Aile üyeleri dahil herhalde. Ee, Bahar ve Emre ile sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi ufak bir müzik arası verelim. Rodrigo ve Gabriela'dan Satori dinliyoruz. Thank you. Rodrigo ve Gabriela'dan dinledik, Satori, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde 5.si gerçekleştirilen Ekolojik Sosyal Girişimcilik Yaz Okulu'nu konuşuyoruz. İki katılımcıyla, Bahar ve Emre bizlerle. En son gıda konusunda kalmıştık. Gıda böyle konularda farkındalık yaratıldıktan sonra çok çabuk insanın içinde bulduğu ve bir şeyleri değiştirdiği bir konu. Çünkü her gün yaptığımız, üç kere verdiğimiz bir karar en azından. Ve biraz aslında üstüne düşüldüğünde çok kolay iyi yönde değişiklikler yapılabiliyor. Benim mesela yaptığım en basit değişikliklerden biri. Ben içindekiler okumaya başlamıştım. Aldığım gıdalarla ilgili. Evet. Ve hani e, tanımadığım herhangi bir şey içinde varsa almayacağım gibi basit bir e, cümle kurduğunuzda aslında ne kadar çok şeyi almamaya başladığınızı fark ediyorsun. Ama bir hafta mesela orada geçirdiğinizde büyük ihtimal bu tip gıdaların hiçbiri Yoktu, gelmedi. evet. Nasıl bir e, gıdadan bahsedecek olursak oradaki yemekleri ve hani buraya nasıl bir etkisi olabileceğini konuşalım biraz da. Güler ablayı çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Dinliyorsa kendisi. Ellerine sağlık diyelim tekrar. <gülüyor> Ben mesela biz çalıştığımız için hazır gıdaya çok çabuk kayıyoruz hı hı. beslenme açısından. Ben orada yapılan yemeklerden yemek yapma şeklimi değiştirmem gerektiğini fark ettim. Hı hı. İnsan şehirde genelde işte hazır alayım ya da daha çabuk yapılabilecek. Evet. Yani öncelik besleyicilikten veya hani onun önceki etkilerinden ziyade evet, çabuk yapılabilecek. Evet. Zaman zaman oluyor doğru. Evet. Hep orada da tabii e, ufak çapta bir üretim yapılıyor. E, hayvancılıkla ilgili birkaç iyi de örnek geldi. E, bir de belki yakından deneyimleme şansınız olan bir konuda e, organik tarımla alakalı. Yani daha farklı bir tarımın aslında besleyip besleyemeyeceği bize hep e, her zaman sorulan bir soru. Evet. E, bununla ilgili bir sunum da vardı galiba. Evet bu konuda e, Yonca Hoca, Yonca Demir ve e, Bulut Aslan'ın beraber yaptığı bir çalışma vardı. Organik gıda Türkiye'yi besleyebilir mi? Besliyormuş. <gülüyor> çok kapsamlı bir çalışmaydı ve e, ekilebilir alanlar ve meralar üzerinden e, yapılmış bir çalışmaydı. E, Birçok kısıt vardı ve hı hı. besleyebildiğini gördük. Yani ezber bozan bir sürü sunumla beraber e, bir farkındalık yaratılıyor. Evet. E, burada tabii esas amaç e, tabii üniversite öğrencilerine de zorunlu olarak veriliyor ama bu e, ekolojik sosyal girişimciliği sonraki adımlarda da yani belki... Farklı, yani aynı mesleğe devam edilebilir ya da doğrudan bir ekolojik, sosyal girişimci olarak bir kişi kendisini tanımlayabilir. Ama amaçlardan biri e, gidip gördüğünüz iyi örnekleri, işte turizmde olsun, e, gıda üretiminde olsun... ...bunların sayısını e, bu tip girişimlerle arttırmak. Çıkan bazı proje fikirleri vardı ya da belki sizin aklınızda şeyler vardır. Bunlardan birkaç örnek vermek belki iyi olabilir. Mesela e, Kızıltepe Permakültür Çiftliği'nde... E, saman balyalarıyla ev yapıyorlardı ve ben inşaat mühendisi okumama rağmen böyle bir yapının statiği nasıl hesaplanır mukavemetini nasıl hesaplanır hiçbir fikrim yok daha sonra küçük bir konuşma şansım oldu zaten hiçbir mühendisin böyle bir hesaplam hesaplayıcı bilgisi yokmuş evet. ee, mesela oradan etkilendiğim için de e, acaba ben de böyle bir deneyim sahibi olabilir miyim diye bununla ilgili Etkinlikler, programlar araştırmaya başladım. Çünkü şehirde göremeyeceğimiz bir yapı ve tamamen sıfır zararla hı hı. yapılıyor. Onun dışında dersin sonunda bir proje yapmamız istenmişti. Gezdiğim yerlerden etkilenerek daha doğrusu şöyle bir izlenimde bulundum. Okulumuzda öğrenci kulüpleri olarak sosyal sorumluluk kulübü var ama pek etkin değil. Nusratlı köyünde işte çocuklar için oyun parkı olmadı olmadığını işte konuştuklarını ama verilen sözlerin tutulmadığını bahsetmişlerdi. Hepsini böyle bir ...birbirine entegre ederek bir işte proje olabilir diye düşündüm. Mesela işte öğrenci kulübüyle gidip... köy halkındaki işte köydeki ihtiyaçları öğrencilerle beraber Yapabilmek, hı hı hı. onlara yardımcı olabilmek gibi bir girişim olacak gibi gözüküyor şu an. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> kalıcı kalıcı şeyler de çıkar umarız. Bahsettiğin aslında güzel bir noktaydı. Herkes kendi mesleğinde. Yani yeni bir şey değil mesela e, samandan yapılmış bir ev belki. E, bundan 100 sene, 200 sene önce e, sahip olduğu bazı bilgi birikimleri e, insanın aslında kaybolmuş vaziyette. Biz hep böyle lineer bir çizgide ilerlediğini, e, her şeyin e, üstüne koyularak arttığını düşünüyoruz ama e, o tip bir binayı yapma bilgisi e, belki şu an yok, üniversitelerde de aslında öğretilmiyor. E, bununla ilgili bir farkındalık yaratıldıktan sonra da zaten geri dönüp bu bilgiyi tekrar canlandırmayla ilgili çalışmalar yapılabilir. Tarımda aynı şekilde. Çünkü Nasıl işte yemek yaparken önceliğiniz zamansa bugün belki tarımdaki bir insanın da önceliği e, metrekareden olabildiğince çok e, şey almak e, besin de demeyeyim artık mesela ürün. Ü, ürün kilogram olarak neyi alabiliyorsa onu almak. Bunun içinde bilinen tek şey işte kimyasal e, ilaçları uygulamak, kimyasal gübreleri uygulamak ama eskiden bunlar yoktu. Evet. Yokken nasıl yapılıyordu? E, sorularını insana e, sorduruyor bunun gibi programlar. Dediğim gibi bu sene beşincisi vardı. Ülerde ee, de devam edecek gibi e, gözüküyor. E, geçtiğimiz zamanlarda programı e, hep e, or programı organize edenlerle konuşmuştuk. Siz de bu sefer e, içeriden e, sizin deneyimlerinizi e, alma fırsatımız oldu. E, teşekkür ederiz e, geldiğiniz için bu deneyimlerinizi bizle paylaştığınız için. Umarız bu bahsettiğiniz iyi değişiklikler artarak sizin de çevrenize yayılana devam eder e, diyelim. E, eklemek istediğiniz son şeyler varsa onları alalım. Daha sonra programı kapatabiliriz. E, ben küçük bir şey söyleyebilirim belki. E, Güneş'in ve Alper'in dışında e, orada yaşayan Hakan ve Nebile'ye de çok teşekkür ederim. Çok evet. iyi gidenler bizimle. Çamtepe Halkı. Çamtepe, Çamtepe Halkı. halkı evet. <gülüyor> e, ve umarım bu ders sadece Bilgi Üniversitesi'nde değil yani gelişerek daha farklı üniversitelerde, dernek okullarında da yaygınlaşır ki evet. insanlar en azından bizim bir hafta da ulaşabildiğimiz bilince ulaşabilirler. Bu çok önem verdiğimiz bir şey dernek olarak da olabildiğince çok fazla işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Çünkü dernek olarak sırf dernek şeklinde kaldığınızda ulaşabileceğiniz kişi sayısı biraz kısıtlı olabiliyor. Ama üniversite işbirliği ki bu en güzel örneklerinden biri Bilgi Üniversitesi ile beraber yapılan bu ders Umarız ki sayıları artsın. Bilgi de bilginin başka sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı dersler artsın. Bizim belki farklı liselerle yaptığımız çalışmalar artsın. Bunlar oldukça insanlar daha fazla deneyimleyebiliyor. Ve dernekler bence amaçlarına bununla beraber ulaşabiliyorlar. Bizde <gülüyor> Biz dönüşüm başladı bireysel olarak. Hı hı. Bu halka halka e, etrafımızdaki kişileri dönüştürmeye, e, etrafımızdaki çevremizdeki insanları dönüştürmeye doğru ilerliyor. Bunu fark ediyoruz biz de. Hı -hı. E, zaten kendisinden başlıyor insanın her zaman bu olduktan sonra etrafında etkilememek için de hiçbir sebep yok. <gülüyor> Tekrar teşekkür ederiz. E, her zaman olduğu gibi pazarlarımızı duyurarak e, programı kapatalım. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımızda Buğday Derneği olarak... Sizleri bekliyor olacağız. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demir'e e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. hoşça Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabatepe.